Kurgu, Soner Can. Müzikler, Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. İsra ve Miraç.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 İlk Sema'nın kapı tokmağına dokununca içerden bir ses gelmiş Ve Sema'nın haziniyle aralarında Şu konuşmalar geçmişti Sen kimsin? Cibril Yanında, Yanında kim var? var? Muhammed O, o peygamber. peygamber Evet, o peygamber